Bismillahirrahmanirrahim. We na'ud billahi min la illa min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 ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Ehli sünnet vel cemaatin evet. özelliklerinden, hasletlerinden 15.ye evet. 15. vardık. Evet, okuyalım. <gülüyor> Dünyadaki rahatlık ve refah ile zühtün arasını cem etmek bağlı. Yani bu çok önemli bir husus, mesele. Yani biz bunu eğer gazali'nin diliyle ifade edersek, bir yanda tamamen aklıyla hareket edenler, akla yün dediğimiz insanlar, ki burada aklani yundan kasıt bizim anladığımız anlamda felsefeciler değil. Bir da tamamen kalbiyle hareket edenler. Kalbiyyum dediğimiz zümre. Yani nedir? İşte aklıyla hareket edenler bunlar tamamen kendilerini realist görenler. Yani gerçekçi, materyalist felsefeyle hareket eden insanlar. Yani her şey dünya için. Her şey dünya için. Bütün hem dünya için. Bütün gayret dünya için. Yani bu gayretin içine siz neyi sokarsanız sokun. İlimden tutun da rızka kadar, hanımdan tutun da çocuğa kadar, hepsi dünya için. Bütün gayret, bütün ney, gidişat nereye? Dünyaya. Öbürküler de tamamen dünyayı ihmal edip kalbin neyinde doğrultusunda giden, en azından böyle gittiğini ne yapan? iddia eden insanlar. Yani bakalım şöyle İslam tarihinde bu tür insanlar çıkmış mı? Zaten e, müellif kendisi buna örnekler verecek. İşte bir yanda dini dünya nimetleriyle orantılı gören insanlar. Yani bunlar nedir? İşte zenginliği amaç edinenler, araç edinmeyenler. Zenginliği amaç edinenler, araç edinmeyenler. Halbuki İslam'da zenginlik nedir? Araçtır. Zenginlik seni neye vardırmalıdır? Allah'a vardır. <gülüyor> Zenginlik seni imana vardırmalıdır. Zenginlik seni ihsana vardırmalıdır. Zenginlik seni infaka vardırmalıdır. Ha. Zenginliği amaç edinenler tamamen ne yapmışlardır? Kalbi boyutu ihmal etmişlerdir. İmani boyutu ihmal etmişlerdir. Gaybi boyutu ihmal etmişlerdir. Hal böyle olunca her şeyde neden ve niçini sıkça kullanmışlardır. Her şeyde neden ve niçini. Yani adam infak etti, niye infak etti? <gülüyor> adam kitap aldı, niye kitap aldın? Adam hacca gitti, niye hacca gittin? Yani eğer bir şey maddiyatla doğrudan neyse, alakalıysa bağlantısıyla nedir, ne ve neden, niçin sorularını çokça sorarlar. Bunun zıttında da dünyayı tamamen ne yapanlar bir kenara itip iç dünyadan nasibi olmadığı iddiasıyla yola çıkıp kendilerini ahirete ne yapanlar yöneltenler. Biz diyoruz ya ifrat ve tefrit noktası yani dinde işte guluv var her iki tarafta da guluv var bu tarafta da aşırılık var bu tarafta da aşırılık var yani hani meşhur bir tabir var ya işte ben zekatı cennete gitmek için vermedim. Ben yani zekatı Allah'ın rızasını kazanmak için verdim. Yani bunu yaparken bile bunu yaparken bile kalbi yönlerini konuşturuyorlar. Yani ne demek kalbi yönlerini? Yani öyle büyük bir haslet öyle büyük bir özellik var ki bunlarda ne? Cennete gitmek sonuç itibariyle ne değil? Amaç değil. Önemli olan ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Niye? Eğer cennete gitme niyetiyle bunu yaparsan bir karşılık bekleyerek bunu yapmışımdır Bu da imanın kemaline aykırıdır. Vallahi ne ayetlerde ne de hadislerde imanın kemalinden bahseden, imanın kemalinin böyle bir noktayla orantılı olduğunu gösteren ufacık bir ibare yok. Bu olsa olsa imanın kemalinden değil, şeytanın kemalindendir. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin meşru görmüş olduğu her şey için ibadet yapılır. Eğer cennete girmek istiyorsan isteyeceksin çünkü Allah'tan en iyisini isteyeceksin. En yükseğini isteyeceksin. Firdevsi isteyeceksin. Çekinmeden ısrarla isteyeceksin. Bu problem yok. Allah'ın vecihini görmek istiyorsan o lezzete kavuşmak istiyorsan ısrarla isteyeceksin. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan ısrarla isteyeceksin. Bunlarda problem yok. Yani dinin belli bölümlerini birbiriyle çatıştırmanın hiçbir anlamı yok. Bu tamamen tefakku eksikliğinden, dini bilmemekten kaynaklanıyor. Dedik ya, yani sadece kalple takılamazsın bu işe. Aklı bir kenara itemezsin. İşte dünya ve ahiret birinden biri diye herhangi bir tercih yok İslam dininde. Yani ya arkadaşım dünyayı seç, ahireti bırak, ya da ya arkadaşım ahireti seç, dünyayı bırak. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle zalim değil ki. Allah Azze ve Celle adil. Bu dünyayı yaratan da o, ahireti yaratan da o. İkisi arasında seni yaratan da o. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle onlardan illa da birini seçtemiyor sana. Dediği şu: Ne dünyayı ahiretin aleyhine, ne de ahiretini. Dünyanın aleyhine ne yapma? Kullanma. Yani dünyayı seçerek tamamen hemmini ibadetlerden alıp dünyalığa çevirme. Yine keza sadece ahireti seçerek hemmini ibadetlere terkiz et. Dünyada ne yap? Kendini soyutla. Yani dervişlik yap. Halbuki Hatip Fadadi burada ne yaparken? Zikrederken ne diyordu? Hadis talebesi onun bunun eline ne yapmamalı? Bakmamalı değil mi? Kendi rızkını temin edecek maişetini çıkarmalı. En azından hadisleri istinsah yazma, yapmalı. Yazmalı. Ya da hiç şey yapamıyorsa Kur'an-ı Kerim'i yazmalı yılda bir kere. Onu satıp ne yapmalı ondan? Rızkını temin etmeli. Yani çünkü ilim talebesi her iş yapamayacak belki ama en azından bunu yapar. Şimdi burada şunu demek istiyor müellif. Diyor ki, İslam dininde dünya ve ahiret ilişkisi dengedir denge. Arasında zıttık yoktur. Dünyası dini manada mamur olanın ahireti de dini manada mamurdur. <gülüyor> ahireti dini, dini ma manada mamur olan adam zaten dünyası da mamur insan. Yani e, imar edilmiş, hoşlanılmış, yani e, bütün kurallarıyla, bütün şurutuyla, şartlarıyla tas tamam olmuş. Heh, bu anlar. Neden bunu söyledik? Şundan bunu söyledik. Şimdi bakıyorsunuz Sofi'nin zümresine züht ve ihlas namına öyle şeyler yapıyorlar ki züf ve ihlas namına biz bunları evvelde de görmüşüz. Yani Peygamber Aleyhisselatü döneminde daha önceki kavimler döneminde de görmüşüz. Değil mi? Yani bakın Yahudilere Yahudilerin hahamlarına ya da din adamlarına bakın Hristiyanlara onların papazlarına ya da din adamlarına Evlenmek dahil olmak üzere pek çok şeyden kendilerini ne yapmışlar? Soyutlamışlar. Halbuki ne Allah istemiş ne de peygamberleri bunu istemiş. Çok ayrı bir olaydır bu. Ha? E sofilere bakıyorsunuz, işte züht kisvesi altında, takva kisvesi altında ne yapıyorlar? Öyle bir din anlayışı ihtas ediyorlar ki birilerine, birilerine şu ümmeti Muhammed'in, şu ümmeti Muhammed'in Dünyada gerilemesinin nedeni işte bu zihniyeti dedirtiyorlar. haklı olarak. Biz söyledik, dünyevi ilimlerle uhrevi ilimler arasında fark yok. Yeter ki dünyevi ilimler neye hizmet etsin, uhrevi ilimler hizmet etsin. Yani bu ne demek, bu şu demek. Yani bir insan aynı anda fıkıh okuyarak aynı anda kimya ilmi de tahsil eder. Yeter ki, yeter ki kimya ilmini tahsil ederken kimya ilmiyle iştigal ederken ne yapmasın? Dinin haram kıldığı dalevereli işlere ne yapmasın? Girmesin. Eski alimlere bakın. Yani Suyuti bakın. Suyuti tek başına size örnek. Hicri 900'lerde 900 vefat etmiş. Çok geriye gitmeyin. Suyuti tek başına örnek size. Cem etmediği, şu zihninde cem etmediği ilim yok gibi. Nasıl başarmış bunu? Çok üstün zeka olduğu için mi? Hayır. Ondan çok daha üstün zekalı insanlar gelmiştir. Planlı programlı bir şekilde bunu götürmüştür. Ha. Ama bunu yaparken de hani birileri der ya işte hadis. Hadisçi hadisle uğraşacak. Hayır öyle bir şey yok. Hadisçi hadisle uğraşacak ama hadisçi fıkhla da uğraşacak. Hadisçi tefsirle de uğraşacak. Hadisçi akideyle de uğraşacak. Ne demek? Hadisçi hadisle uğraşsın. Yani kastın ne? Tahassussa, he, İslami ilimler birbirinden bağımsız değil ki. Birbirine bağlı. Siz bir hadis biliyor musunuz? Kur'an'dan ağrı olsun. Mümkün mü? Yani i̇bn Kesir eğer muhaddis olmasaydı o tefsir o hale getirebilir miydi? Diyelim ki muhaddis değil i̇bn Kesir. E nasıl o hale gelecekti o tefsir? İmam Tabi er, Taberi eğer muhaddis olmasaydı o tefsir o hale nasıl gelecekti? He, yani nereden bakarsanız bakın. Komple bir din. Yani İlimlerde de böyle birbiriyle bağlantılı, dünya ve ahiret ilişkisinde de birbiriyle bağlantılı, sebep ve sonuç ilişkisine çok dikkat eden bir din. İslam'da sebep-sonuç ilişkisi olmayan hiçbir nas yoktur. Her şeyin sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bir kısmını biliriz, bir kısmını bilmeyiz. Çünkü bizim dinimiz, bizim dinimiz, gaybi, sat gaybi meseleler dışında her şeyi akıl mizanıyla, ne yapmıştır bize? Ölçme yetisi vermiştir. Akıl mizanıyla. gaybla ile alakalı hususlar haricinde her şeyi akıl mizanıyla ölçebiliyoruz. Olmaz ha, olmaz. Ha. Akıl mizanıyla ölçtüğümüz için teklif başlıyor, mükellefiyet başlıyor. Mükellefiyetle birlikte bizim dünya ve ahiret ilişkisini de ne yapmamız lazım? Bir arada götürmemiz lazım. Yani ne demek bu? Ne sadece dünyaya dönmek, ahireti büsbütün bırakmak ne de tamamen ahirete dönmek. Hep örnek veriyorum. Yani bir insan ilim talep edeceğim diye eğer anasını aç bırakıyorsa, babasını aç bırakıyorsa, çoluğunu çocuğunu aç bırakıyorsa, elbisesiz bırakıyorsa, ayakkabısız bırakıyorsa, okulsuz bırakıyorsa onun ilim talebinden hiçbir şey olmaz. Onun için işte size dedim ki İbnül Cevzi'nin şeytanın hileleri kitabını okuyun. Çünkü dinimizde bir kural var, el evvel bil evvel. Böyle yapacak idiysen evlenmeyecektin. Her şeyin bir kuralı var. Her şeyin bir kuralı var. Herkes bulunduğu makamda, mevkiinde dinini o makam ve mevkiye bulunduğu konuma göre ne yapmak, değerlendirmek durumunda. Suud'daki bir insanın üstüne giydiği elbiseyle ailesine giydirdiği elbise Türkiye'deki insandan farklıdır. Suud'daki insanın evine ayda 10 kilo, 20 kilo et girer, Türkiye'deki adamın evine 1 kilo girer. Sen 1 kilo evine e soktuğun için Allah dinde mesul değilsin. Yani Allah sana şu hesabını sormaz. O kulum 20 kilo soktu, çoluğunun çocuğunu doyurdu, sen ne yaptın? 1 kilo soktun. Hayır. Böyle bir problem yok. Neden? Dedik ya, her şey bulunduğun ortamla alakalı. İşte din ve <gülüyor> dünya ilişkisi de böyle ilk ayet indiğinde Allah'tan hakkıyla korkun biliyorsunuz sahabenin düştüğü durumu Allah'tan hakkıyla korkmak ne demek ne demek hakkıyla korkmak kaç kişi Allah'tan hakkıyla korkar biz bildiğimiz Allah'tan hakkıyla korkanlar alimler e kaç tane alim var Kaç tane? Hakkıyla korkmak. Ha. Gayret edilmesi gereken bir olay. Ancak de Allah Azze ve Celle bu durumu görünce güç yetirebildiğiniz kadar ne yapın? Allah'tan korkun kaydını işletmiştir. Neden? Çünkü önümüzde canlı örnekler var. Sahabe. Allah Celle Celaluhu onları bu insanlık alemi için ne seçti? Örnek seçti. Örnek. Sadece bizim için değil insanlık alemi için. Öyle bir örnek topluluk onlar. E onlar çok gayret ettiler. Çok saba, çaba sarf ettiler. Ama çok da başarılı olamadılar bazı meselelerde. Yani kendisini işte mescidin direğine bağlayan mı ararsın? Evinden hiç çıkmamaya yemin eden mi ararsın? Mescidin. İnsanlarla hiç konuşmamaya yemin eden mi ararsın? Yani bu ayetleri icra edebilmek için öyle bir mücahide gösterdiler ki ancak sonuçta baktılar ki insan zayıf. insan zayıf. Bir yere kadar. Bir yerde geliyorsun ne yapıyorsun? Tostluyorsun değil mi? Çok kolay değil bu iş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına bakın. Şöyle bir okuyun. Hanımların kendi aralarındaki ilişkilerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilişkilerini, onlar arasındaki kıskançlık, hani bugün, sadı zevcata olanlar diyorlar ki işte çok kıskanıyorlar. O peygamber hanımlarının birbirini kıskanması senin hanımların birbirini kıskanmasına da benzemiyor. Çünkü onlar sıf koca olduğu için kıskanmıyorlar. Aynı zamanda peygamber olduğu için kıskanmıyorlar. İki tane güzel vasıf var. Hani hep anlatıyorum ya. Hazreti Ömer bir gün hanımına bağırıyor. Kızdırıyor onun hanımı. O da bağırıyor Hazreti Ömer hanımına. Hanımı da diyor ki Niye bağırıyorsun diyor? Cevap veriyor. Cevap veriyor. O Hazreti Ömer şimdi celaletiyle, şecaatiyle bu tür laflara mahal bırakmayacak, papuç bırakmayacak bir insan. Ancak karşısındaki Zevcenin sahabe olduğunu unutmamak lazım. Ona mukabelede de bulununca garipsiyor. Garipsiyor Ömer. Yani aklına işte birine secde etmek eğer caiz olsaydı, saydım bununla işte kadının kocasına secde etmesi gerekirdi şeklinde belki pek çok las geliyor. Garipsiyor. Hanım ona dönüyor, diyor ki niye garipsiyorsun? Vallahi senden daha hayırlısına, benden daha hayırlıları laf söylerlerdi de onun sesi çıkmazdı. Allah'a <gülüyor> Aslanım, aslanım. Yani görebiliyor musunuz? Yani şimdi şimdi Ömer ne yapabilir ki? Çok bir şey yapamaz. Yani her şeyde her şeyde dinimiz ilişkiyi ne yapmış nuhazı eylem tutmuş. Dünya bu ahiret bu. Ne sofiler gibi dünyada işte kendini derviş modeliyle vasıflandırıp dünyayı bir kenara iteceksin ya Müslüman zengin olmaz. Zenginlik haram. Ya, kim demiş haram? Ya zenginlik haram olsaydı zekat olmazdı. Böyle bir kural konabilir mi? E zenginlik yaramaz. E ona bakarsan neredeyse de küfür oldu. E, yani ne olacak? İkisinin arasını nasıl bulacağız? İşte ikisinin arasını bulma. Zaten bu kitabın temel özelliği ehl Sünnet'in her meselede ne olması? Orta kıvam olması. Orta kıvam. Burada da ne yapar diyor ehli Sünnet ve el Cemaat, arayı bulur diyor. Okuyalım şimdi ehl Sünnet ve Cemaat, dünya nimetlerinden faydalananı, rızık elde etmek için koşturanın yapmış olduğunu inkar etmez. Bilakis dünyanın en büyük arzusu haline gelmemesi, ilminin sonunu sonu olmaması ve malı haram yoldan talep etmemesi şartıyla, kişinin kendisine ve bakmakla sorumlu olduklarına yetecek kadar rızık temin etmesi ve insanlara muhtaç olmaması gerektiğine inanırlar. Yani İslam'da dilenme yok. Dilenme biliyorsun çok büyük ayıplardan, büyük günahlardan. Yani Selefte öyle insan var ki aç açık. Yani biz İmam Buhari'den biliyoruz mesela. Gün gelmiş hadis tahsili için yemek yememiş, aç kalmış. O halde bir yerden bir ne gelmiş kendisine? Rızık gelmiş ama kendinden daha açını gördüğünde kendini unutup o ona verip aç kalmış yani çalışmak var. Bir şeyin mukabili. Hani bir rivayet var ya Şeyh Albani bu rivayet üzerinde çok dururdu. Çok çok dururdu. Yani bu rivayeti şerh eden hatta bir kitabı var. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam: "İza tabayatun bil iyneti ve ahaztum eznabel Bakari ve raditum biz-zar'i ve teraktum el cihat. Sallatullah aleykum zullan" La yanzihu ankum hatta tercih iladini. Eğer iğne alışverişi uğraşırsanız, yani iğne alışverişi alışveriş çeşidinin bir cinsidir. Ancak burada şairlerin belirttiği gibi maksat haram alışveriş. Haram alışveriş. Yani alışverişin hangi esaslara göre yapılıyor? Harama göre yapılıyor. Haram, haram ticaret. Haram alışverişi istidal ederseniz diyor sonra tamamen ziraate yönelir hayvancılığa dalarsanız ne demek bu? yani neyi bırakırsanız ahireti bırakır dünyaya dönerseniz şimdi peygamber Efendimiz'e aleyhisselatü vesselam galebe hükmüyle konuşur yani toplumun en fazla bildiği örnekleri insanlara verir ya, Arap toplumunu düşün o anda iki tane yaptığı ne var? meslek var ya hayvancılık Zirat. ya ziraat hayvancılığı bedeviler yapar çölde Devesi, oyubuyu var. Koyunu, keçisi. Ziraati kim yapar? İşte hurma bağlarının, bahçelerinin bulunduğu o bölgede, vahaların, suların bulunduğu o bölgede şehir halkı yapar. Ne diyor? Yani alışverişiniz haram. E sonra, e tamamen de neye yöneldiğiniz? Dünyaya. Zaten bakın, bunlar birbirini gerektirir. Alışveriş haramsa zaten dünya vardır işin içinde. Ayrı düşünen alışverişinde haram yapmaz. Haa. Tamamen dünyaya endekslediniz kendinizi. Bak dünyaya. İşte burada birilerine ne var? Atıf var. Sonra cihadı da terk ettiniz. Yani ister kalbi deyin, ister lisanı deyin, ister el cihadı deyin, ne derseniz deyin. Çok önemli değil. Heh. Allah size öyle bir zül, alçaklık verir ki, bu dediklerimi yaparsanız, onu sizden kaldırmaz. Yani işte hani birileri diyor ki ya çare ne işte çare bu hadis. Çare bu hadis. Yani başka çare aramaya gerek yok. Bugünümüze çok ne? Uyarlı bir hadis. Çok uyarlı. Haram alışveriş, tamamen dünya cihadı terk etti. Allah sana öyle bir alçaklık verdi ki aşağılık verdi ki her gelen dövdü. Her gelen malını aldı. Her gelen namusunu aldı. Her, her gelen canını aldı. Her gelen zihnini aldı. Ne dersen de, Yani zihnini kiraya verdin, malını kiraya verdin, namusunu kiraya verdin, aklını kiraya verdin, canını kiraya verdin. Çok fark etmiyor işte. Yani bugün işte Filistin'de olan olaylar orada bedeni boyutlu oluyor. Ama sen bugün başka bir ülkeye gitsen orada bedeni boyutlu olmuyor. Neyle oluyor? Zihinli oluyor. Çok fark eden bir şey yok. İşte Allah bunu kaldırmıyor işte. Bu zilleti kaldırmıyor. Ta ki diyor bakın orası çok önemli. Dininize dönünceye dek. Dininize dönünceye dek. Çok önemli. Dininize. Yani buradaki vurgu da o işte. Yani bir kısmı tamamen dünyaya endeksli. Halbuki böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Yani sahabeden işte devamlı ibadette iştigal edeceğini iddia eden insan. Devamlı oruç tutacağını iddia eden insan. Ya da işte hanımıyla cima yapmayacağını iddia eden insan. Peygamber Peygamber'e ve Vesselam'ın ona ve onun gibilere vermiş olduğu cevap baktığınızda, Resullük yanında aynı zamanda bir ney? Beşer olma. Beşer olmanın fizyolojik neyi? Bütün ihtiyaçlarının Peygamber tarafından, Aleyhisselatü Vesselam tarafından ne yapılması, yerine getirilmesi, neticede insan, insan, neticede insan, yani robot değil, evet. Okuyalım osunu. Aynı şekilde, ancak kendine yetecek kadarı tercih edip, dünya malından az bir şeye razı olanı ayıplamazlar. <gülüyor> Aynı şekilde ancak kendine yetecek kadarı tercih edip dünya malından az bir şeye razı olanı ayıplamazlar. Çünkü onlar zühtün ancak kalbin zühdü olduğuna inanırlar. Onun anlamı ise insanın ahirette fayda vermeyecek olan şeyleri terk etmesidir. Ama insan dünyada zengin olur ve o zenginliği kalbine sokmayın elinde tutar. Yani zenginlik bedendedir, kalpte değil. Kalbin zengin olsun ama kalbinin zenginliği farklı anlamda olsun. İhsanda olsun, infakta olsun. Ama hep şunu biz söylüyoruz, ifade ediyoruz ki yani paranın girdiği kalp fesada ne yapar? uğrar. Onun için parayı kalbine sokmayacaksın diyor alimler. Parayı kalbine sokmayacaksın. Kasana sokabilirsin, bankaya sokabilirsin, ama kalbine sokmayacaksın. Bakın bir örnek vereyim daha iyi anlarsınız. Şimdi Türkiye'de şöyle bir inanç vardır. Nedir? Yani içimizde işte esnaf arkadaşlar var. İşte diyelim ki işte ne var içimizde işte çocuk elbisesi satan bir arkadaş var. Erçument var. Gençler elbise satıyor. Şimdi Erçument'i biz tanıyoruz ya. Tanıdığımız için ne yaptık? Sıraya girdik. Gidiyoruz çoluğumuza çocuğumuza elbiseyi Ercüment'in oradan alıyoruz. Ama yani Ercüment'in normal bir müşteriye sattığı fiyatta o elbiseyi bize satmasına da asla tahammül etmiyoruz. Olur mu canım? Bizim bir hakkımız var, indirimimiz var. Niye? Biz Müslümanız. Bize indirim yapacak. Bakın, böyle bir gerek yok dinde Böyle bir gerek yok. O istediği fiyata satar. Belki arkadaşın olsun. Peki gerek nedir biliyor musunuz? Kazandığı paranın üzerinden bir yıl geçtiği zaman onun zekatını vermek. Yani benim tanıdığım bazı insanlar vardır mesela öyle şedittirler ki. Ne demek öyle şedittirler ki? Yani satarlar malı ayrım gütmezler. Hakkı neyse ona satarlar. Ama iş zekat vermeye gelince arkadaşlar kazandığını çoğunu verir. Bunda bunu karıştırmamak lazım. Burada bile ne yok? Denge yok denge. Çünkü niye? İşte Müslüman iyi arabaya binmez. Niye binmesin iyi arabaya? Mani ne? Mani ne? Neden binmeyecek iyi arabaya? Neden? Böyle bir mani var mı dinde? Niye binmez? İyi evde oturmaz. Neden oturmaz? İyi okulda okumaz. Neden okumaz? Niçin? Bu nasıl bir zihniyet? Siz bu zihniyeti nereden aldınız ya? Böyle bir zihniyet yok. Eğer adam kazandığını hakkan ifa ediyorsa, helal yolda kazanmışsa, onun da zekatını, sadakasını veriyorsa, sana bu meselelerde dibine tutmak düşmez. E i̇şte hocam, komşusu açken tok yatan bizden değil. E o zaman adam bütün malını versin, dağılsın. Hiç kimse o zaman ne yapmasın? Aç yatmasın. Böyle bir gerek yok. O temsili verilmiş bir olaydır. Bile bile. Yoksa dünyanın her yerinde onlarca yüzlerce binlerce on binlerce ne var? Fakir var. Ama biliyorsun elinin altında adam aç yatıyor. E zaten Müslüman zenginse buna ne yapmaz? E dayanmaz. <gülüyor> e ama işte Erzurum'da da fakirler var canım yani. Arkadaşım yani kıyamete kadar zengin de olacak. Fakir de olacak. Mümin de olacak, kafir de olacak. Zalim de olacak, mazlum da olacak. Bunları sen engelleyemezsin. İslam'da eşitlik yok. İslam'da adalet var. İslam'ı eşitlik dini olarak görmeyin. Eşitlik kavramı tehlikeli bir kavramdır. Eğer İslam'da eşitlik görürsen kadın erkek arasında... Yani neden bu eşitlik sadece mala gelince... Kendini gösteriyor da başka ilişkilere gelince İslam'da eşitlik vardır diyenler yan çiziyorlar. Demek bak bu bile nedir? Kendi başına problemdir. Yani kastedilen şu, kastedilen şu, yani Müslüman zengin olabilir. Bunda bir beis yok. Birazdan örnek verecek. Sen eğer Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Abdurrahman Af gibi, diğer sahabiler gibi zengin olup malının Hakkını veriyorsan bunda hiç problem yok. E vermiyorsan zaten cehennem ne için var ki arkadaşlar? Ateş ne için var? Azap ne için var? Evet oku. Ama insan dünyada zengin olur ve o zenginliği kalbine sokmayıp elinde tutar. Onunla kardeşlerine yardım eder, fakirlere ve miskinlere tasaddukta bulunursa ve hak yolunda harcarsa işte bu... Allah'ın dilediği kimseye vermiş olduğu fadlındandır. Tıpkı Ebu Bekir e Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin el-Avf ve Muhacir ve Ensardan radıyallahu anhum'dan daha başta sahabilerin hali gibi. Aynı şekilde İbnül Mübarek Rahimullah'ın hali gibi. O zamanının en zenginlerindendir. Ve Abdül Mübarek hem zülh eyle hem de zamanı yani, yani, Kitabı zülh diye neyi var? Kitabı var. Kitabı var. En eski kitaplardan. Zamanın yani. en zenginlerinden. Evet. Aynı zamanda en zülh sahibi kişi olmasa da en zülh sahibi kimselerdendir. Allah azze ve celle ona mal vermiş, o malı hak yolunda harcamayı nasip etmiştir. İşte bu şekilde evli sünnet içerisinde fakir, iffetli Allah'ın vermiş olduğu azar rıza gösterinde görmekteyiz. Ne fakirler zenginleri kınayıp ayıplamışlar, ne de zenginler fakirleri. Ama bugün günümüzde öyle değil maalesef. ümmet Muhammed'in geneli fakir olduğu için zenginlik ne görülmüştür? Kerih görülmüştür. Ha. Elbette burada Müslüman zenginlerinde neyi vardır? Payı vardır. Bunu da ne yapamayız? İnkar edemeyiz. Ama neticede söylüyoruz, hep söylüyoruz. Allah ne yapar? Dilediğine verir. Allah fazlını dilediğine verir. Evet. Ne i sünnet dışındaki, dünya için yaşayan, dünya eli ise sadece dünya için çalışıp çabalarlar. En büyük tasaları ve ulaşmak istedikleri şey dünyadır. Ancak onun için dostluk ve düşmanlık beslerler. Onların helal mi, haram mı olduğuna önem vermeksizin... Nereden, hangi yolla elde ettiklerine bakmaksızın gece gündüz mal peşinde koştuklarını görürsün. İnsanların sırtından geçinen tasavvuf ehli, tembel sofiler ve başkalarının hali ise tam aksinedir. Onların nazarında zühd tamamen dünyayı terk etmek ve ondan yüz çevirmektir. Onlar rızık elde etmek için çalışmayı züfte aykırı bir şey olarak görürler. Yaptılar tevekkül aykırı görürler. Buradaki zühtü, zühtü aykırı görseydi kafir olmaz. Ama tevekkül aykırı görseydi ne olur? Kafir olur çünkü niye? Tevekkül aykırı görmek demek yani bir nevi bir nevi çalışmanın İslami olmaması demek. Yani Allah'ın karşısına bir ortak çıkarmak şerif çıkarman anlamına. Ne yapar? Doğru. Evet. Diğer başlıyalım. 16. Çıkıyor. Korku, reca yani ümit ve sevgi cem etmek babı. Yani işte hep söylüyoruz orta. Bir yanda korku, bir yanda ümit. Bir yanda sevgi, bir yanda buz. Hepsinin neyi? Ortası. Ne çok seveceksin, ne de çok buz edeceksin. Ne tamamen korkacaksın, ümidi bırakacaksın, ne de tamamen ümit edip korkacaksın. Hepsinin ortası. Evet. Oku. Ehl-i sünnet ve cemaat bu üç unsuru, yani korku, ümit ve sevgi beraberce alır. Bu üçünün arasında herhangi bir ayrılık ve çelişki olmadığına inanır. Allah subhanehu ve teala seçilmiş kulları olan peygamberleri ve resulleri şöyle nitelemiştir Onlar hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yal yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiya 90. Evet, umarak ve korkarak. Bak, iki durumda da yalvarmak, iki durumda da dua etmek. Hem umarak hem korkarak. Sadece umarak değil. Yine sadece korkarak değil. Sizden hiçbirinizi yaptığı ameli kurtaramayacak. Yani bu hadis hakikaten İbn Hacer'in de dediği gibi çok korkutucu hadislerden bir tanesidir. Ama aynı zamanda da Aynı zamanda da çok ümit verici hadislerden bir tanesidir. Falan. Dikkat edin. Yani hem çok korkutuyor hem de çok ümit veriyor. Hiçbiriniz ameliniz kurtaramayacak evet. böyle silahı Ne namazı, ne orucu, ne hac, ne cihadı. Bizzat bunları telaffuz ediyor. E şimdi e böyle olunca sahabe ne yaptı? Ne yaptı sahabe? Hüsranı uğradı değil mi? Korktu. Eyvah heyvah dedi. Eyvah eyvah dedi. E, seni de mi ey Allah Resulü? Seni de mi? Yani tamam. Bizim namazımız namaz olmayabilir. Orucumuz oruç olmayabilir. Haccımız haç olmayabilir. Cihadımız cihat olmayabilir. Seni de mi? E, sen Allah'a seçilmiş kurusun. Beni de dedi. Yine tevakkuf ettiler. Orada hatta İbnacer diyor ki istisna orada diyor muttasıl değil munkatı. Çünkü niye? Durmuştur. Beni de dedikten sonra şöyle dememiştir. Beni de ama Allah'ın rahmetini kuşatmasın istisnası. Öyle yapmamıştır Resulullah Resul. Beni de demiştir ve bir müddet durmuştur. Ondan sonra illa en yeteğam meden illa bir rahmet. Bak, çok önemli. Yani bu söz sanatıdır. Sizden hiçbirinizi yapmış olduğu ameli kurtaramayacak. Namazı, orucu, zekatı, hacı, cihadı neyse. Hüsran. Seni ne Allah Resulü? Cevap. Beni de. <gülüyor> Gene duruyorsun, tevakkuf ediyorsun. Ondan sonra ancak Allah'ın beni rahmetiyle kuşatma hali müstesna. Ha, yani burada şu var. İki taraftan vuruyor. iki taraftan. Aynı zamanda iki taraftan cık dikkat çekiyor. Bir ha, sen bu amelleri işledikten sonra bunlar yüzde yüz kabul olmuştur. Benim mahalli mekanım cennettir deme. İki verelim ki bunlar hakikaten kabul bile olsa Allah'ın meşriyetini, rahmetini devre dışı bırakma. Üç, bu insanlar bu zikredilen nelerde, ibadetlerde kusur işleyebilirler. Senin kaidene göre de bunların nereye gitmesi gerekir? Cehenneme gitmesi gerekir. Sen böyle yaparak Allah'ın sonsuz rahmetini ve meşriyetini sınırlandırmış olursun. O halde böyle bir neye? durumada? Düşüyor. Nereden bakarsan bak. Yani bu hadis bile bu hadis bile korku ve ümidi aynı anda bize ne yapıyor? Öğretiyor, Öğretiyor yaşatıyor. Çok enteresandır. Yani İbni Hacer'in özellikle hadisi şerhindeki o sözü hem korkutuyor hem de ümit veriyor. Hem çok korkutuyor hem de çok ümit veriyor. Bir olay daha var. O da ne? Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Allah'ın rahmetine itimat edip de ameli terk etme. İşte bu da dördüncüsü. Ha, aynı şeyi biz ne diyoruz? Allah'ın bizim hakkımızdaki kaza ve takdirini bahane edip neyi terk etmek? Ameli terk etmek. Hani Muaz bin Cebel hadisinde de yok mu? Neydi? Allah'ın kullar üzerinde hakkı vardı değil mi? Neydi Allah'ın kullar üzerindeki hakkı? Kulların kullar üzerindeki hakkı onlara e, Allah şirk koşmadık. E, koşmadı. Tevhid edip birleyip şirk koşmamak. Şirk Güzel. Peki kulların Allah üzerinde de bir hakkı vardı. O da neydi? Böyle yapanı ne yapmamak? Aza Ebedi azapla azap etmemek. Oraya dikkat edelim. <gülüyor> Ona dikkat edelim yoksa haricilerin mesebine gireriz. Evet. Ebedi azapla azap etmemek. Ey Allah Resulü bunu insanlara söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Hayır, hayır. Müjdeleme. Buna dayanırlar da itimat ederler de neyi terk ederler? terk ederler. <gülüyor> Bakın burada hem korku var hem ümit var. Aynı şeyi kaderde de görüyoruz. Ey Allah Resulü, madem ki Allah Azze ve Celle bizim her şeyi takdir etti, bizim için her şeyi yazdı, e, amel işlemeye devam edelim mi? Evet, amel işlemeye devam edin. Çünkü her işlediğiniz amel sizin için kolaylaştırılacaktır. Hem korku, hem ümit, her yerde bu var. Yani bizim nasardan anlamamız gereken bu. Işte. Ehli sünnet böyle zaten. Bir nasıl ihmal edip de? Diğer nasıl imal etmez? Her ikisinde ne yapar? İmal eder. Yani işler. Evet. Okuyalım. Diğer mümin kullarına övgü saadetini ise şöyle buyurmuştur. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataktan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Evet, korku ve umut. Yaptı. Korku ve umut. Ne güzel demiş ehl sünnet değil mi? Beynel kafî ve raja değil mi? Beynel Hafi ve Reca Evet. Başka bir ayet? Yoksa gecelin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Zümer suresi 9. Ayet. Başka bir ayet? Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. İsrail diyedir. Aynı anda iki olgu. Rahmeti ummak, azaptan korkmak. Evet. Allah Azze ve Celle Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Araf suresi 56. Ayetinde olduğu gibi bizlere kendisine korku ve ümit ile ibadet etmemizi emretmiştir. İşte ehlü sünnet ve cemaatin bu konudaki yolu bu şekildedir. Ama onların dışındakiler Korku, ümit ve sevgiyi bir arada almazlar. Bazısıyla ibadet eder, diğerini terk ederler. Örneğin, sofilerin aşırıları derler ki, biz Allah'a ne onun cezalandırmasından korktuğumuz, ne de sevabını istediğimiz için değil, ancak ve sadece onun zatını sevdiğimiz için ibadet ederiz. Nitekim onlardan birçoğu bunu dile getirmiştir. Tıpkı Rabiatül Adeuyye gibi, o şöyle demiştir. Seni iki çeşit sevgiyle seviyorum. <gülüyor> Heva sevgisi. Ve öyle bir sevgiyle ki çünkü sen ona ehilsin. Heva sevgisine gelince o senin dışındakilere bırakıp seni zikretmemdir. Senin ehil olduğun sevgi ise seni göreyim diye benim için hicabı kaldırmandır. Sofi İbni Arabi ise şöyle der. Ben sevgi dinini din olarak edindim. Onun peşine düştüm. Sevgi benim, hem dinim hem de imanımdır. Şimdi bakın bu size bir söylemi hatırlattı mı? Din, ne dinidir? Sevgi dinidir. İşte bu i̇bn Arabi'nin söylemi aynı zamanda. Ne demek ya din sevgi dinidir? İslam dini sevgi dinidir. Ne demek bu? Yani İslam dini sevgi dini, yani günaydın. Günaydın. Daha yani ne demek yani tamam. sevgiğini? Herkes Yani bundan biz neyi anlıyoruz? severim. Yani tamam Elhubu filla, Ameenla. Hani velbu o nerede o ikinci çık? Allah için sevmek var da Allah için vuz etmek yok mu? Onu nereye attık? <gülüyor> yani bakıyordum. zaten bakın, şu gün iki mesele vardır. Bu iki mesele de İbni Arabi'nindir. Bir Kakribul Edyan. Dinler arası ne? Dialog. Bunu i̇bn Arabi müteaddit kitabında ne yapmıştır? Şiddetle savunmuştur. İki hoşgörülük. Bu da i̇bn Arabi'den kalmadır. Miras. Yani bunlar mücmel lafızlardır. Ne demek mücmel lafızlar? Yani sevgi güzeldir. Hoşgörü güzeldir. Ama yerine göre. Eğer sen Muhammed suresindeki ayete bakarsan, he, onlar kafirlere karşı çok şedid, şiddetli ama kendi aralarında nedir? Merhametlidir ayetine bakarsan, he, bu ayette ne yapar işte sana? O sevginin boyutunu verir. Ama aynı zamanda da der ki, kim ki bir tane zimmiye, zulmen, haksız yere ne yaparsa, zulmederse, mesela onu öldürürse, Cennetin kokusunu kaç yıllık mesafeden dahi alamaz? 500 yıllık, 500 yıllık mesafeden dahi alamaz. Her şeyde adalet, her şeyde insaf. Bu o değil yani. Allah Azze ve Celle'nin tayin etmişti, tayin ettiği bütün kurallarda adalet vardır. Adaletsiz bir kural yok. Ancak onu adaletsiz yapan kimdir? İnsanın kendisidir. Bu mümin de olabilir, kafir de olabilir. Mümin de olabilir, kafir de olabilir. Evet, okuyalım. Hiç şüphe yok ki bu yanlış bir yöntem, fasit bir yoldur. Onun tehlikeli sonuçları vardır. Allah'ın tuzağından emin olmak bunlardan birisidir. Allah'ın tuzağından emin olanın varacağı nokta dinden çıkmaktır. Hataları terk etme hususunda gevşeklik gösterip ısrarcı olan bununla birlikte hiçbir amelde bulunmadan rah Rabb'inin rahmetini uman, gururda huku bulur, baltıl bir güvene, yalan bir ümide kapılır. Hariciler ise Allah'a sadece korku ile ibadet ederler. Ya zaten dinleri korku dini. Asmak, kesmek, vurmak, öldürmek, <gülüyor> tekfir etmek, tebdi etmek, kaos, anarşi. Evet. Onların Allah Azze ve Celle olan ibadetlerinde korkunun yanında sevgiye yer yoktur. Bu nedenle ne yapmış oldukları ibadetten biri zevk alırlar ne de içlerinde o ibadete karşı bir istek duyarlar. Dolayısıyla onların indinde yaratıcının menzilesi zalim bir sultan ya da melikin menzilesi gibidir. Bu da Allah'ın rahmetinden umut ve ümidin kesilmesine sebebiyet verir. Ve varacağı nokta ise Allah subhanehu ve teala'ya karşı kötü zam beslemek ve küfretmektir. Ehl-i ve cemaat ise daha önce geçtiği üzere muhakkak surette korku, sevgi ve ümidin bir arada olması gerektiğine inanırlar. Korku ümidi zorunlu kılar. Eğer öyle olmasaydı, ümitsizlik ve umutsuzluk olurdu. Aynı şekilde ümit de korkuyu zorunluklar. Eğer öyle olmasaydı bu Allah'ın tuzağından emin olmak olurdu. Selefin bu konuyla ilgili meşhur bir sözü vardır. Kim Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse işte o zındıktır. Bakın bu sözü unutmayın. <gülüyor> sadece sevgiyle ibadet ederse yani bu din sadece sevgi dinidir bu Allah sadece sevgi Allah'ıdır derse mesela o nedir? zındıktır evet. kim ona sadece korku ile ibadet ederse işte o haruridir. yani Harici. haricidir haricidir. tamamen de bu din korku dinidir derse dehşet dinidir derse o da nedir? haruridir haricidir. evet kim ona sadece ümitle ibadet ederse işte o mürciyedir. Sadece ümitle. Hani biliyorsunuz mürciyi aldık burada. Yani sadece ne yapıyorlar? E, aynı kökten geliyor zaten Reca. Evet. Ümitle. Korku yok. Herkesin imanı yani zani de olsa cani de olsa kimin imanına değil? Cebrail'in imanına değil. Ebu Bekir'in imanına değil. Evet. Ve kim de ona korku, sevgi ve ümit ile ibadet ederse, işte o mümin vahittir. Yani her birini ne yaparsa, bir arada cem ede, ederse, barındırırsa, o da muvahit olur. Bugün burada keselim arkadaşlar. Yok, <gülüyor> almayalım, almayalım. Hasta ziyareti de varmış. Bizim de vaktimiz yok. Daha sonraki ders devam ediyoruz. Evet, kısaca bugün inşallah bunu alacağız. Meneş dersini de almıyoruz. Bir bir sonraki haftaya inşallah. Sümane ki Allah'ım ve bir <gülüyor> hamdiki eşedemlerle. Allah razı olsun.